Şu an açık Hı? Evet, açık. Bismillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve alihi ve sahbihi ve men ve ala emma'da. Şimdi ulemaların İbn-i Teymiye Rahimullah e, övgüleri ne <gülüyor> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü kişi olarak e, Takvuddin Es-Sukki. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sağolun. Tabakat-u Şafiye, şaf, şafiye El-Kübra adlı eserin müellifi Tacuiddin Taciddin'in babası Takiyyuddin esbu mukaddemeyi elinden geldiği zorken yani. esuki Allah'ın rahmeti üzerine olsun şunları söylemektedir. Akli ve şer'i ilimlerdeki geniş bilgisi, üstün kadri ve kainat coşu denizi andıran hali ile, ile ileri vechası, içtihadı ile bütün bu alanlarda anlatılmayacak ileri dereceye ulaşmıştı. Dedikten sonra şunları söylemektedir. Bana göre o bütün bunlardan daha büyük, daha üstündür. Bununla birlikte yüce Allah ona zürf vera dindarlık, hakka yardımcı olmak, hakkı yerine getirmek gibi özellikleri vermişti. Bütün bunları da yalnızca Allah için yapardı. Bu hususta, hususta, Selefi Salih'in izlediği yolu izlerdi. Bu konuda çok büyük bir pay sahibiydi. Bu dönemde hatta Hatta uzun dönemlerden beri onun benzeri görülmüş değildir. 4. Muhammed bin Abdülberk Eşşafi Es-Subki Vefat 777'de şunları söylemektedir. İbni Teymiye'ye cahil bir kimseyle yanlış kanaat ve görüşlere sahip bir kimseden başkası buuz etmez. Cahil bir kimse ne söylediğini bilmez. Yanlış kanaat sahibi ise sahibi kimseyi kimseyi ise sahip olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra hakkı söylemekten alıkoyar. 5. Hasımlarından birisi olan Kemalettin bin Ez-Zemel e, Zemelkani eş-Şafi vefatı 727 Şehru'l-İslam İmam-ı hakkında şunları söylemektedir. Herhangi bir ilim dalına dair kendisine sorulacak olursa bunu gören ve onu dinleyen bir kimse onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder. Ya ne kastediyor burada? Tefsir, hani e, tefsirden bahsettiği zaman mesela atıyorum o kadar, yani alim, ki, o kadar alim ki O kadar hani ki sadece bunu okumuş da bu kadar evet. alim olmuş. Hani bütün vaktini buna ayırmış. Yine hadisten bahsettim mi keza. Evet. Hadisten bahsettim keza böyle yani. Evet. Evet. Zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hüküm ederdi. Diğer mezheplere mensup hukuka onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleri ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimseyle tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şerî ilmler olsun, ister başkaları olsun, herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi, mutlaka o ilim dallar, uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. 500 yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis, Kıfsetmiş kimse görülmüş değildir. Kütübü sitteyi de zaten ezbere biliyordu da. Her hı hı. Ay, her ay Evet her ay kütübü sitteyi ezberinden tekrarlar. Evet. Her Bir de hasılı yani. yani. söylüyor. Tabii tabii. Hasılı söylüyor. Altı. Maliki ve so sonraları Şafii mezhebine mensup İbn-i Dakik el-Iyit. İbn-i Dakik el-Iyit meşhurdur. Evet. Büyük alim. Çok büyük fakih yani. Allah razı olsun. Evet.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 788 Hicri el-Bizali Ebu Muhammed el-Hasım bin Muhammed İm'i temi hakkında şunları söylemiştir. Hiçbir hususta arkasından yetişilmeyecek bir imamdı İçtihat mertebesine ulaşmış ve müştehitlerin şartları kendisinde toplanmıştı. Tefsirden söz etti mi aşırı derecedeki ezberleri dolayısıyla güzel sunması ile her bir görüşe, tercih, zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesiyle ve her bir ilme, dalabildiğine dalması ile insanları hayrete düşürmüş, düşür, düşürürdü. Huzurunda bu, bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o züht, ibadet, Yüce Allah'a yönelmek, dünya esbabından uzak kalıp insanları Yüce Allah'a davet etmeye de kendisini büsbütün vermiş bir kimseydi. 8. Şafi Mesih bin Emhesub, Dumaşklı ve Te, e, Tehzibül Kemal adlı eserin sahibi Ebu Hacaj el de Vefat, Hicri 742. Şeyhülislam İbn-i hakkında şunlar söylemektedir. Onun benzerini görmedim. Kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini, her ikisini ondan daha çok tabi olanını görmüş değilim. Her ikisine ondan daha çok tabi olmanını görmüş değilim. Bir seferinde şöyle demiştir. 400 yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir. 9. Hetul Bari adlı eserin müellifi İbn-i Hacer el-Askalani Vefat, 852 Hicri Onun hakkında şunları söylemektedir. En hayret edilecek hususlardan birisi de şudur. Bu adam rafızî, hulülcüler, iddihatçılar gibi bidat ehline karşı bütün insanlar arasında en ileri derecede duran bir kimseydi. Bu husustaki eserler pek çok bir Onlara dair verdiği fatfaların sınırı yoktur. Yine onun hakkında şunları söylemektedir. Şeyhülislam, takviyet dinin kanaatlerini kabul edenin de etmeyenin de çok da, çokça istifade ettiği ve her bir E, yana dağılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi Şemsuddin İbni Kayım el-Cezriye dışında eğer hiçbir hiçbir eseri bulunmasaydı dahi bu bile İbni Teymi'nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyleyken bir de gerek akli gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun. Çağdaşı olan Şafii ve diğer mezheplere mensup en ilerideki önder ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da ...tanıklık etmişlerdir. 10. Umdetül Kari, Şerhu-Sahih-i-Buhari adnettir. şerhidir, Umdetül Kari. Evet. Betül Bari'den en af Betül Bari kadar geniş bir kitap. Belki de daha geniş. Bedirud'in aynı Hanefe'dir zaten, mağdur. Evet. İyi fakistir, iyi adikçidir. İbn-i Hacer'le bayan çekişmeler olmuştur o zaman da. olmuştur. Evet. Fakistir, Allah razı olsun. Eserim muhalif, umhalifi... Halefi Bedruddin El Ayni, Vefat 855 ve Şirin. Yani bu İbn-i Hacer'le Ayni e, dönemde yaşıyor ve aralarında hep e, bayağı bir çekişime geçiyor ilmiymez. Evet. Şehir-i İslam hakkında şunları söylemektedir. O faziletli, maharetli, takvalı, tertemiz, vera sahibi, hadis ve tefsir ilimlerinin suvarisi, fıkıh ve hadis usulü ve fıkıh usulü ilimlerinde gerek anlatımı ve gerek yazımı itibariyle ileri derecede idi. Bidatçilere, Karşı çekilmiş yalın kılıçlı, kılıçlı, dinin emirlerini uygulayan büyük bir büyük ilim adamı, marufu çokça övreden, mülkerden çokça alıkoyandı. Son derece gayretti. Kahraman ve korku ve dehşetlik dehşete düşüren yerlerde atılan, çokça zikredilen oruç tutan, namaz kılan, ibadet eden bir kimseydi. Geçim ee, geçiminde kanaatkarlığı seçmiş, fazlasını istemeyen bir kimseydi. Oldukça güzel, üstüz şekilde sözlerine bağlı kalır çok güzel ve değerli işleriyle vaktine değerlendirirdi. Bununla birlikte aşağılık dünyalık ya aşağılık dünyalıktan da uzak kalırdı. Ne şu kabul görmüş ve tenkit edilebilecek bir kusuru bulunmayan, gayet sözü kestirip atan ifadeleri vardır. Onun şan ve şerefine dil uzaktan kimselere karşı savunarak savunarak ve bu gibi kimselerin gelen bir üslupla da şunları söylemektedir. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklamak, koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıfliği dolayısıyla ışık pırıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların tenkit edebilme özellikleri de yoktur. Işık saçıcı, dikkate değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasında, arasından onu tekbir edenlerin ise ilim adam olarak kimlikleri belirsizdir. Adları, şanları, sanları yoktur. En yaygın bilinen hususlardan birisi de şey imam büyük ilim adamı Takviddin İbni Temir'in en faziletli ve üstün şahsiyetlerden eşsiz ve pek kapsamlı belge ve delillerden birisi olduğudur. Onun sahip olduğu edep ve terbiye ruhları besleyen bir ziyafeti andırır andırırdı. Bunun seçkin sözleri adeta duyguları harekete getiren hoş bir içkiyi andırırdı. Harekete getiren demiş ama geçiren var. var. Harekete geçiren hoş bir hoş bir içi yandıydı. Oldukça ileri derecede düşün düşünürler olgun meyveleri gibiydi. Onun bu alandaki tabiatı çiğlikten ve çirkinlikten son derece uzattı. Üzerleri örtülü pek çok hususun örtüsünü açan kişiydi. Ve böylelikle kapalılıkları gideren zındıkların, inkarcıların diline dil uzatmalarına karşı dinin savuncusu peygamberlerin efendisinden gelen rivayetleri E, ilmi tenkide tabi tutan ashab ve tabiine gelen rivayetlerde tenkit süzgeçinden geçiren bir şahsiyet idi. Ona yapılan iftir iftiralar. Konu anladım, anladım. Şehir İslam İbn-i çağdaşı mutasa mutasavvuf kelamcı ve bidatçı düşmanlarından çokça iftiralarda bulunulduğu gibi çağından sonra günümüze kadar da bu durum devam etmiştir. Ancak bu iftiralar arasında en şaşırtıcı olup halkın bidatçilerden henek kabul ettikleri iftira ise gezgin İbn Battuta'nın Rihlatü'l İbn Battuta, İbn seyahat Seyahatnamesi yatanı meşhur olmuş. Tuhfetü'l Enzar adını taşıyan eserinde Allah'tan ve ailesiyle muamele görmesini bildirir. söylediği şu sözlerdir. 726 yılı muazzam Ramazan ayı ayın ayın 9'unda 9'una tesadüf eden perşembe günü Şam'ın Dımaşk şehrine vardı. Dımaşk'ta Hanbeli fukuhasının büyüklerinden Şam'ın büyüğü... İftirayı alın. Şam'ın büyüğü ve çeşitli ilim dalları hakkında söz söyleyen Taku Yüttin İbn-i Teymiye vardı. Ancak aklı pek yerinde değildi. Maşklılar onu çoktan tazim eder. O da minbere çıkıp onlara vaazlar verirdi diye sözlerini sürdürür ve da ve daha sonra şunları söyler. Cami'nin minberinde insanlara vaaz ederken cuma gününde huzurunda bulundum. Onlara öğüt veriyordum. Söylediği sözler arasında şu da vardı. Allah dünya semasına benim şu inişim gibi iner dedi ve minberin basamaklarına bir basamak indi. İbnü'z-Zehra diye bilinen Maliki mezhebinden mensup bir fakih ona karşı çıktı ve onun söylediği bu sözü reddetti. Fakat herkes bu fakihe karşı çıktı. En güzel cevap ne der bu e, Batutaya? İbn Temim Hadisü'n-Nusra'ya <gülüyor> Orada diyor ki en huzur intikali gerektirme. Yani bir yerden bir yere göçeceksin inerken ve o göçtüğün yer üzerinde kalacak vesaire bunu gerektirmez diyor Allah aklında. İbn-i kendi kitabında açık net. Bu türlü safsataların en güzel cevabı İbn-i kendi kitaplarındaki sözleri de zaten. Evet. Uzatmaya gerekir. Zanlıymış. Fakat herkes bu vakıya karşı çıktı. Elderi ayakkabıları, ayakkabılarıyla bunu alabildiğine ona, onu demiş, ona alabildiğine vurdular ve nihayet sarığı da düştü. Ve daha başka yalan ve iftiraları bunların akabinde sıralamaya devam etmektedir. 1. Erruh ile biz iki taklit taklit taklit. İbni Batu'dan sözleri, İbni Batu'dan'ın sözleri, e sözleri bunlar. özel vesaire var bu iftiracı yaparak yapılmış. Evet. İbni Batu'dan'ın sözleri bunlar. İftirası bu. Bundan dolayı şey Ahmet bin İbrahim İsa e, bin İsa el kasidetul Nuniye yazdığı şerhinde Bu Selenuni ki İbn -i? İbn, İbn Kayyim'in bi'as-Sirr'i. Evet. Evet. Onu yazmış bu İshaş'a. Güzeldir. Evet. Şu sözleri söylemektedir. Böyle bir yalandan Allah'a sınız. Bu yalan söyleyen Allah'tan korkmaz. Bu iftirada bulunan utanmaz. Utanmaz mı? Diye ki hadis eğer utanmazsan dilediğini yapabilirsin diye buyurulmuştur. Sahih'tir Buhari. Ne utanmazsan dilediğini yaparsın. Evet. Bu yalan o kadar açıktır ki Ayrıca bunu uzun boylu reddetmeye gerek yoktur. Bu iftiracı ve yalancı yalancıya karşı Allah yeter. Çünkü bu şah Dımaşk'a 726 yılı 9 Ramazan tarihinde girdiğini söylemekte. Şeyhülislam İbn Cemî ise o sırada el-Kala'da hapsedilmiş hapse bulunmaktaydı. Yani, Nitekim valla, o, Evet. evet. Ne onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmet bin Abdulhadi. Şimdi bahsettik Ahmet bin Hamdülhadi. Eee <gülüyor> Abdulhadi Alim bir insan. İbn-i Teybir'in talebelerinden bir tanesi. Hı. Çok önemli eseri var. Esrar-ı diye. Hı. Hatta Şeyh Muhbil Rahimallah. E, Şeyh Muhbil. Muasır alimlerimizden Yemen'de. Vefat etti. Ona e, o kitaba takdimi var. O kitabı talebelerinden biri tahkik ediyor. Tahkike onun takdimi var. Esrar-ı çok önemli bir kitap. Özellikle tasavvufçuların delillerini ele almış. Senet yönünden, üstü belirinden. E, batılını çözmüş. Genel olarak Akire'ye de, değinmiş e, o ruhiyet çevirinde. O tip rivayetlere özellikle değinmiş. Hatta Fevzan o kitap için diyor ki her ilim talebesinin kütüphanesinde olması gereken e, bir kitap. Talebeler onun, o kitaptan mustahaneye olmasın. Yani, evet. Hmm. Nitekim onun öğrencisi Havuz Muhammed bin Ahmet bin Abdülhavi e, Tabakatul Hanabile adlı eserinde ile eserinde iletilmiş. De Hafız Ebu Ferraç Abdurrahman bin Ahmet bin Recep'in belirttikleri gibi güvenilir ilim adamları bunu böylece vikretmişlerdir. Hafız Ebu Ferraç sözü geçelim tabakatında İbn-i Teymiye'nin biyografisini yazarken şunları söylemektedir. şey i̇bn Teymiye 726 yılı Şaban ayında Zülkade'nin 28. gününe kadar El-Kal'a'da -ha, el hapis kaldı. Abi, söyledi, o belirttiği tarihte İbn-i Teymiye hapis edildi. Evet, Görmüş. İbn-i hadi ayrıca onun oraya altı şabanına girdiğini de Şimdi bu işlere, iftiraya bir bakalım. Bu şahıs onun huzurunda bulunduğundan ve bu sırada minberde insanlara vaaz-ı bulunmak bulunduğundan söz etmektedir. Evet. Bunun gerçekle ilgisini de bir bilseydik. Evet. Acaba caminin minberi dımaş kalasının iç, içlerine mi intikal etti? Evet. Halbuki İbn-i Teymiye belirtilen söz edilen kaleye Girdiğinde ancak naaşı üzerinde üzerine, üzerine dışarı çıkmıştı. Hafız hmm. İmad-ı Din Kesir tarihinde bunu böylece kaydetmektedir. Böylelikle bu hususta yapılacak açıklamalar nihai maksadına ulaşmış bulunuyor. Hmm. İbn-i Batuta'nın çokça yalan söylediğinin delillerinden birisi de onun bu seyahatnamesinde naklettiği birçok acayip hikayelerdir. O kadar ki İbn-i Havdu'nun bu seyahatnameden bir miktar nakillerde bulunduktan sonra şunları söylemektedir. Onun anlattığı şeylerin çoğunluğu Hint ülkesinin hükümdarı ile ilgili olup onun dinleyenlerin çokça garip karşılayacağı halleriyle ilgili anlattıklarıdır. Nihayet o bu kabilden e, bu kabilden hikayeler anlattı. Bu sefer insanlar kendi aralığında onu yalancı olduğunu söylemeye koyuldular. O günlerde Sultan Faris bin Var, e, Vardar'ın veziriyle karşılaştım. Bu hususta onunla konuştum ve beni ve ben bu adamın insanlar tarafından yaygın bir şekilde yalanlanmış, yalanlanmış olması dolayısıyla vermiş olduğu haberleri kabul etmenini gördü. Hmm. O halde İbn-i Haldun rivayet ettiği haberlerin çokça garip oluşları sebebiyle İbn-i doğr doğruluğunda şüphe etmektedir. İbn-i dair naklettiği rivayetten daha garibi de yoktur. Diğer taraftan İbn-i Basudan'ın Hindistan'ın ziyareti etnasında naklettiği garip hadiselerden birisi de şu sözleriyle anlattıklardır. Nihayet beş ay Dağı'na vardık. Orada Salih, e, Salih şey Ata Evliya'nın zaviyesi de vardı. Ata Türkçe'de baba demektir. Evliya Arapçada bir Arapça kelimedir. Anlamı evliyaların babası demek, o, demek olur. Aynı şekilde ona <gülüyor> Silsat Tale ne de denir? Başlıca Silsat 300 senede yıl anlamındadır. Onların bel belirtiklerine göre o 350 yaşındaymış. Onlar bu kişi hakkında güzel inançlara sahip sahiptirler. Daha sonra şunları söyleyince kadar sözlerini sürdürür. Yanına girdik, onu ona selam verdim. Boynuma sarıldı. Cismi nemliydi. Ondan daha yumuşak bir cisim görmedim. Onu gören kişi ise elli yaşında olduğunu zanneder. Bana naklettiğine göre, her bir yüz yaşında, yaşında saçları ve dişleri yerinden çıkar. Bu seyahatnamede ne kadar uydurma yalan ve iftira bulunduğunu ancak Allah bilir. Allah izni teminye geniş geniş rahmetini ihsan etsin. Dalimlerin tuzakları ise mutlaka başa çıkar. Mihneti ve vefatı devam ediyor. İbni Teymiye'nin hakkında onun birçok mihnetlerine düşmesine sebep teşkil etmek etmişlerdir ki bunlar fetvalarına ve görüşlerine muhalefet etmesi kendisi, kendilerine çokça ağır hukua, mutasavvur ve kelamcılar arasındadır. Defalarca haksa atıldı. Bunlardan birisi de 26 Ramazan Cuma günü tesadüf eden 705. yılındadır. Bayram gecesi El-Dübde -Dub e, bir başka yere maksizildi ve tam bir yıl oradan mahpus kaldı. Daha sonra 23. Sabbu evvel 720 Hicri yılında hapisten çıktı. Arkasından bir başka sefer Sufilerden birisini davasız dolayısıyla bir daha hapse atıldı ve Ramazan bayram günü 709 yılında çıktı. 726 yılında bir, bir defa daha mihnete mihnet uğra, uğradı Fesbaa vermesi yasaklandı ve tutuklandı. Bu da 10 Şaban ben, Cuma... E, yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Teymi'yi 5 veya 6 kere kalıyor. Hapisicinde. Evet. Bu da 10 Şaban Cuma gününe tesadüf ediyordu. 2 yıl ve birkaç ay hapiste kaldı. Pazartesi gecesi ve 20 Zülkade evet. 728 yılında vefat etti. Evet. İşte en son burada. En uzun da kaldı. Bir de bu 5-6 kere kaldı dedim ya. Bu en son kalışı, en uzun kalışı. Yani bundan önceki kaldıklarında bu kadar uzun kalmadı. Bu iki sene bir kaç ay diyor ya. Evet. Işte i̇ki sene altı ay diyenler var vesaire neyse. o En çok kaldı o. E, son işte öldü. Cenazesine gelenlerin haddiye hızalı yoktu. İmam Ahmetir şu sözleri canlı bir örnekti. Bidat ehline deyiniz ki bizim ve sizin aranızda aranızda fat cenazelerde bulunmalar olsun. Hatta muhaliflerinden birçoğu dahi İbn-i Tehmiye'nin kıymetini öldükten sonra anlıyorlar. Ben... Hani olur her şeyde bu böyledir yani. Evet. Bir insanın öldükten sonra kıymeti kadre anlaşılıyor. Evet. Biliyor değeri. Ve o yüzden muhayetlerinden bayağı bir kısmı da cenazesinde hazır bulunan. Evet. İşte bu şekilde davet, cihat, ders vermek, fetva, telif, tartışma, Selefi metodunu savunmakla topluluğu bir hayattan sonra vefat etti. Evet. Ne evlendi, ne cari edindi, ne de geriye mal yüklü bıraktı. Evlenemedi İbn-i Tehmiye'nin. Şey Fıstak Biz de halen <gülüyor> Yüce Allah ona bol bol rahmetini ihsan etsin. Cennetin geniş yerleri makam olsun. Bize İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetlerin karşılığında Allah onu da en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Onu en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. biyografisinin bulunabileceği yerler Evet İbn-i bulunabileceği yerler en güzel en geniş yerleri var. Evet. A. Genel kaynaklar 1. i̇bn Kesir El-Bidaye ve Niha'ye. Evet. Gerek İki. var mı numara? Yok, yok, numara ne, ne? gerek yok. İki, İbn-i Hacer. Eddurarul... Eddurarul... Eddurarul Kami. ka... Kamine. Kami. Kami. Kami. Evet. Üç, Eşşşefkani. Elbedrul evet. El Talih. Evet. Dört, Ezzzehebi. Ezzzehebi de mi? Evet. Tabii, Ezzzehebi. Ezzzehebi. Evet. Evet. Tezgiratul Kuffar. Hı. Beş, İbni, İbn-i Recep. Ezzeylü ala... Tab... İbn-i Recep'le talebelerinden mi zaten? İbn-i, şey, İbni Recep'le evet. Recep talebelerinden mi zaten? İbn-i Recep'le talebelerinden mi zaten? İmam-i talebelerinden Altı, tabakatul mufessirin Bedi Suyuti tabaka asufra tabakatul kufbas 8 el kutub el kutubi demiş hıh sonra ve vefayat Dokuz, vefayat es-sahabi el sahavi der el ihlal el ilan zahmet tarihi zemme zemme kontrol salih el azhar on b özel kitapta eskiden de günümüzde de onun için özel biyografiler de yazılmıştır Bunların en önemlileri 1. İbn Nasruddin el-Dimashki er Vafir. Kitap başlığı. Kitabın aslında tam ismi er Vafir li men kale bi enne ibn Taymiye teşafiş. İbn Taymiye geniş ve doyurucu renge girmiş. Yani Bu kitap önemli kitap güzel kitap. 2. Yani. İbn Ab Abdülhadid el-Vukudü'l Durriye fi manaqibi Ahlü'l evet, Durriye. Evet. Durriye Menakibi İbn-i Teymiye. Bunlar hayatlarını has olarak yazılmış. Az önce verdiği kitaplar her şeyden bahsediyor. O tarih içinde geçen önemli insanlardan bahsediyor. i̇bn Teymiye de yer vermiş. Ama bu öyle değil. Bunun verdikleri özel İbn-i Teymiye hakkında yazılmış. Meri el kerami el kerami el kevaki el kevaki duriye duriye في المناطق بالدريه في مناطق في, من... في مناطق ابن تيميه في مناطق ابن تيميه ايوه مرعي الكرامي الشهاب شادز زي شهريه في ثناي على ابن تيميه ايوه اتص اتص اتص اتص اتص اتص محمود. مهدي محمود مهدي اسطنبولي يعني batatul islahi didin Selim el Hilali İbni Seymiye el Müştera Aleyh. Nerede Selim el Hilali? Burada gitsi altı da. altıda. Selim el Hilali İbni Seymiye el Müştera Aleyh. Ha. Arapçasında vermemiş. 7. Evet. Muhammed Ebu Zehra İbni Seymiye hayatı Selim Hilali aleyhi. Elvan'ın talebelerindendir. Mekşuri yaşayan. Evet. Muhammed Ebu Zehra'm hepimiz biliyor. 8. Evet. Evet. Ebu'l-Hasen el-Nedvi Rıcal-ül-Fikir İbn-i Teymiye'nin ait bölümü. Evazen el-Nedvi'yi biliyorum. Meşru'da Şialar ve Celer'iyle tanıdık. 9. Abdurrahman Abdülhalik Lema'hatu min Hayati İbn-i Şimdi Abdurrahman Abdülhalik tanıdığım var bu mu bilmiyorum. Allah alem odur. Abdurrahman Abdülhalik. Sult'ta yaşayan imihlerinden bir tanesi. 10. El-Fevzan Var. Salih-i fevzan var evet. Salih el-Fezan. Heyet-ül kibari ulemalı. Büyük ulemalar topluluğu vardır her zaman sulta. Onların e, onlardan bir tanesi. El-Alami Müceddi'nin Gönülümüzün imamıdır. İmamlarındandır. Evet. Salih el-Fezan. Fetbası itibar... Bu Fevzan mi Fevzan değil değil mi? Salih el-Fezan. edilebilir. Evet. Fevzan bin Fevzan mı? Salih el-Fezan. Sa el evet. Şeyhul İslam i̇bn Evet. Eşşeybani Evrakun Evraku mecmu mecmu'atin min hayati Şeyhul İslami İbn-i teymi. e, ibn Teymiye. Eyvah. Bir de en son var. El-Cami'u l-Isiret Şeyhul İslami İbn-i Teymiye. Hilal 7 kurun. Limuhammed Aziz Şems ve Ali ibn Muhammed Emran. Bu saliye el bir mi? Önceden bahsettikleri tevzan, tevzan tamam. dedi. O, o aynı insan, da, değil mi? Salih el-Fezan. <gülüyor> tamam. <F -za> <gülüyor> Çok güzel olsun. şeyler var onun. Böyle bak devam ediyoruz inşallah. Hıh. Tamam. Ah Pas kaldı. Profesyonel halil herrasım eee halle rahat yapıyor. Akhi. Ah Evini ne yapıyor? <gülüyor> Aketli vasiye yazıyor. Hıh. Evet. Hı? evet. ne yapıyor? İşte bu elimizdeki şerhi yazıyor. Şerh evet. burada anlatacak. Ben ekstra anlatmadığı önemli yerlere varsa söylerim. Eee şey, herras hakkında. Evet. En son Buraba'nın en son çıkan kitaplarından bir tanesi de İsa'yı Selam'ın ney? ile alakalı. Onu da yazan Herras. Herras'ın kitabı çoktur. Evet. Büyük ilim adamı Selefi, e, Selefi Muhakkik Muhammed Halil Herras. Büyük ilim adamı burada Allame. Yani Allame. Evet. Büyük alim. Evet. Mısır Arap Cumhuriyeti El-Garbiyye eyaletinden. Evet. 1916 evet. yılında Tantara doğdu. Kırklı yıllarda Ezeher Üniversitesi Usulü din fakültesinden mezun oldu. Eskişehirli de Şalerlerdeniz Nasıl olmuş ya sıfır Allah yani. Ya yani anlatacağım siteden siteden siteden, <gülüyor> da <gülüyor> yani, e. ve mantık dalında doktor unvanını aldı. Ezher Üniversitesi Bakın, Usulü ilmi fakültesinden Ezher'de okuyor bu. Evet. Doktoraasını mantık ve tevhid üzerine yapıyor. Evet. Ve tabi Akil'den eşare o zamanlar Yani ve mantık ve tevhid özellikle bunun üzerine doktora yapması selefe dönmesini çok daha zorlaştırır normalde bakalım Çünkü biliyorsunuz muhalifler <gülüyor> muhalifler bir şekilde muhaliftir selefe ama bir de öyle muhalifler vardır ki akidesini felsefe mantık üzerine binermiştir. Bunların dönmesi daha zordur biraz. Çünkü bunları aklın aklının önüne geçirmişler. Hiç nakli düşünmeye çok fazla okay. da ihtiyaç duymuyorlar yani. Ezher Üniversitesi Usulü Din Fakültesinde profesör olarak çalıştı. Evet. Suudi Arabistan Suudi Arabistan Krallığında misafir hoca olarak görev yaptı. Evet. Riyaddaki İsla, İslami Muhammed Bin Suud Üniversitesi'nde ders verdiler. Mükemmel bir üniversitedir. Evet. bayağı bir orada ilim etli var hala. Evet. Öğretmenler. Evet. Tekrar Suudi Arabistan'a misafir yani olarak... camia İslamiye'den bu bizim arkadaşımız çok tarihsel bir üniversite. İyi bir üniversite. Evet. Yandan geçemez bizim bu Medine'deki üniversite. Allah Allah. Evet. Ne üzerine bu? Gene İslam üzerinde. Bu da aynı şey. Gibi. Aynı aynı. Orada geliyor ama burası. Tabi buraya fazla yapıyorum. giremiyor. Tek, Teknik kürbüse de ne kadar heyecanlı olur mu ya ismini geçecekler? Burada öyle doktorlar çıkıyor ki. Allah'a. Tabi Tekrar Suudi Arabistan'a misafir olarak geldi ve bu sefer Mekke-i Mükerreme'deki Mükerreme'de şimdiki Ümmül Kura Üniversitesi olan evet. Eski Şeriat Fakültesini Orada tekler evet. var. Ümmi Kura'nın meşhur. O da Mekke'de. Evet. Yani Türklerin gittiği genelde iki tane meşhur yer var. Bir tanesi Medine, Cami-i bir de bu Ümmi Kura. Yerini ne, neden Kur alıyoruz? Yerine neden alıyoruz bu şeye? Şey işte şeyler var ya. İnşallah bu Başkanlığı. buradaki yer lisans üstü kısmının akide bölümünü başkanlığını yaptım. Tekrar o geri döndük ve Ensar-u Sünnetin Nebeviye cemaati genel başkan vekiliğine getirildi. Evet. Sonra da Kahire'deki bu cemiyetin genel başkanı oldu. Evet. vefatından 2 yıl önce 1973 yılında doktor Dr. Abdülfettah Selami ile birlikte El-Gharibiyye eyaletinde Cemaatü Dava El-İslamiye'nin kuruluşuna katıldı ve bu cemaatin ilk başkan oldu. Yaklaşık 60 yaşlarında 1975 yılında vefat etti. Ben doğduğum sene mi var? Ben daha yaşıyor zannediyorum biliyor musun? Yani evet. Gerçekten <gülüyor> öyle bir kavanyalık. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Düşün ya yaşıyor olur mu? Şimdi i̇bn Burada yazmıyor ama... Kimdir bunun tarabelerinden bir tanesi değil mi? İbn-i Hüseyin. Alevisi. Evet. İbn-i Hüseyin buna taraberek yapmış. Allah'a ya biz çok uzak alimlerimizden. Evet. Bilmiyoruz abi. <gülüyor> Selef akidesine mensup birisiydi hatta da son derece evet. metanetli, veril ve açıklamaları güçlüydi idi. Hayatı da öğretir. Te'lif, sünneti ve ehl sünnet vel cemaat akidesini yaymakla geçirdi. Pek çok te'lifi varmış. Bunların evet. var bunları. Bunlar ya özellikle çok güzel te'liflerini almış. Allah razı olsun, evet. Muhakkik kim? Alevi. Alevi. İbn-i Kudame'nin El-Muhini adlı eserin tahkisi. Bu eser. i̇bn Kudame kim? hali halimlerimizde. Evet, İbn-i Teymiye kendisi için diyor ki Şamacı, evza eden sonra evini i eden daha fakir kimse girmemiştir. Mugne adlı eseri var. Baskılarına göre değişiyor yaşıyor. 15 ciddi var, 20 ciddi var, 23 ciddi var. Kendisi hanberi. Evet. Kitabı fıkıhta imam kitaplardandır. Çok önemli. Dört mezhebi de alır ve fıkıhta münakaşa yapar. Erir geldiği zaman tercihte eder. Çoğu yerde tercih edilir. Evet. O, onu tahkik etmiş. Hı. Evet. Bu eser ilk olarak Mısır'dan Matbatur İmam'da basılmıştı. Hı hı. İki, İbn-i Huzeyme'nin Ettevhid adlı eserine tahkik ve notlanmıştı. İbn-i Huzeyme Maruf, Selef alimlerimizden. Eski 300'lü yıllarda. Evet. İbn-i Huzeyme Maruf. Kitab-ı Tevhid adlı eseri var. Orada ne yapmış? Akide ile alakalı hadisleri hep toplamış. Çok önemli bir eserdir evet. İki tane önemli tahkiki vardı o kitabında. Bunu da tahkik edenlerden bir tanesi kim? Halihara. Çok önemli bir kitap. 3. Ebu Ubeyde El-Kasim Söyle, ben ne bileyim, bu mesela kitab-u tevhid her talebenin, bu Muhammed İbn Abdel'in var ya, onun kitab-u tevhidinden bahsetmiyorum, bu İbn-i Kuzeyni'nde. kitab tevhidi her talebenin mutlaka kütfanesinde bulması gereken bir eğer ben birisi, ben ilim talebesi olmak istiyom diyorsa, kütfanesinde <gülüyor> olmak Ebu Ubeyde El-Kasim Bin Sellem'ın El-Enval adlı kitabına evet. takip veren Meşhur Selef alimlerinden. Orijinal Selef'tir yani adam hmm. maşallah. Büyük alimdir, eskidir. İbn-i falan daha eski. Hmm. E, Kitab-ül Envali vardır bunun. Bu Kitab-ül Envali, Envali genelde böyle zekatlarla alakalı, e, mallarla alakalı hadisleri toplamış burada. Ve toplarken de bazı hadislerin sonuna fıkhi böyle e, izahlar getirmiş. E, mesela Şeyh Muhammed Eşşem Kıyti şu an yaşayan. Hmm. Ee, Allah razı olsun. Kendisi bu kitaptan bahsederken ben kendi kulaklarımla ondan duydum. Yani. Kitaptan bahsederken kitabın nefis derler. Der derdi ki böyle nefis bir kitapta yani kitabı olan vazifat Böyle böyle geçer derler. Çok önemli bir kitaptır. Bende var tahkisi. Evet. Şeyh İshak-ı Veyni var Mısır'da. O da Selep Ağabeyimizden o Onu tahkik edene takdimi vardır. İshak-ı Veyni. el-Hafist. Evet. <gülüyor> Hasa'isul Kübra abli, Hasa'isul Kübra evet. Eserini tahkik ve tezkire eden. 5. İbn Hişam'ın Es-Sîretü'n-Nebeviyye abli eserine tahkik veren otarı. Evet, İbn Hişam'ın Sîretü'n-Nebeviyye'si çok önemli kaynak eserlerdendir. Dili çok çok ağır. Dili çok ağır. Yani normal bir Arap mesela Medine'den üniversitede okuyan onu bitiren falan pek o kadar iyi anlayamam yani mutlaka bir zahreden olması lazım. Çok ağırmışlar. O yüzden onu muhtasarlaştırmaya, bazı kelimelerini tefsir etmeye ihtiyaç tutmuşlar ve birçok e, onun e, mesela Harun Abdüsselam onun tutmuş muhtasar yapmış, başkaları üzerinde çalışma yapmış ve kolaylaştırırsın diye. Önemli bir siyaset. Evet. İbn-i İbn Kayyim'e ait El-Kasiriyat-u nuni, Nuniyye. Evet, el kasiriyat Nuniyye. Çok önemli bir eser. Kaside yazmış. Hani bizde evet. oluyor ya şiir böyle kaside. Kaside ile Akide'yi anlatmış. Kaç Böyle şeyle, yeter şekilde. Senin okuduğun var <gülüyor> <anında. Şey, gülüyor> <yaptığı>, mı? <gülüyor> Onun gibi. E, ve onu onu birçok kişi üzerinde çalışma e, yapmış. Bunlardan bir tanesi Herras'ın çok önemli. Hem açmış bu kasidelerin, kasidelerin, kasidelerin kayının kasidelerin hem de bayağı bir dipnot şartlar eklemiş. Çok güzel yapmış. Yani. Kaside tu nuni, Nuniye'ye ait dair iki ciltlik şartlar. Ciltli. Yani. E, yedi İmni Teymiye ve Naktuhu. Mesaliki, likil, mu, fil, fi mesa ki likil bu butekerlimi ilah veil ilah ilahiyat tem bu kitap çok şey değil hmm, çok geniş bir kitap değil in biraz ama çok önemlidir mi temiyeye ve ilahiyat meselelerinde mütekellimin tekerlimin yönetimini 8. sekiz bni temiyeye ait el asıl yani selam ehinin yolunu mesaliklerine mi temiyeye ait Akıdetul Vasitiyye Şerhi ki elinizdeki bu kitap. İşte bu yani. Bunları yapmış. Daha başka da kitapları şey. var. İsa'nın Muzulü var. Ee, dediğim gibi burası var. Allah Azzelec'in isim sıfatlarının şer, e, şerhi var. 96 isim sıfatını anlatmış. Herras. Başka da var yani. An şeyi şey anlatacaksın. Onu, da. hani. Ha. Böyle eserden böyle anlatacağım. Şimdi bu e, Halil Herras tabii Eşari bir gün karar veriyor ben ben bunu okumadım. Birisinden naklediyorum. Kim önemli değil. Birisinden naklediyorum bunu. Sahhetin inşallah. Diyor ki e, Halil Hernas eee eşhar oldu zaten bu bilinen bir şey önceden. Bir gün diyor ki karar veriyor. Diyor ki ben bu ibne teymiyeyi sileceğim diyor. Yani öyle bir yapacağım ki bu ibne teymiyeyi sileceğim ve insanlar yani bunun kitapla dönmeyecek. amınağını. Yani öyle bir yazacağım ki öyle bir üzerine gideceğim ki onun bütün istidirlerini, getirdikleri delilleri hepsini çürüteceğim Yani İbn-i Teymiye'yi sileceğim. Hayatımı buna vereceğim diye karar veriyor. E, bunu yapması için ne yapması lazım? i̇bn Teymiye'nin bütün kitaplarını okuyacak ki bu adam. Hani nerede, ne arıza var ya şunu döksün. <gülüyor> Okurken adam, okudukça Selef olmaya başlıyor. Adam okudukça Selef olmaya başlıyor. En son İbn-i Teymiye'yi savunma adına yazıyor kitap. ya Demin okuduğunuz işte bak burada sekizinci kitap. Ya, sayıyor ya burada. Evet. Ve bir <gülüyor> numaralı Selef'e çıkıyor ve Alim yetiştiriyor. Bak ona benzer bir daha var. Mesela Adva Albeyan'ın sahibi. Burası çok öğrenimlidir. Şen Kıyti var. Ölen. Adva Albeyan'ın sahibi Eşik Şen O da Ufeymini hocalarındandır. Bu o kadar bu Moritanya'da yaşıyor tabii. Bu da Eşarilerden. Ama o kadar güçlü ki ilimde. Yani tamam akidesinde arızaları var adam ama Fıkıh ilminde, belagat ilminde, tefsir ilminde fıkıh usulü, hadis usulü o kadar güçlü ki adam. Mantık, felsefe bunları o kadar güçlü okumuş ki. Çok güçlü bir adam. Bu hicret ediyor falan. Neyse Afrika'ya geliyor. Zaten Afrika'dan. Oradan geliyor. Şey. Su'da geliyor. Burada haç falan yapıyor. Neyse yerleşmeye karar veriyor. Tabii Şeyh Binbar falan bunu duyuyor. işte böyle birisi gelmiş. Ilime. Bunun yanına gidiyor. Bununla münazele ediyor dinimizde. Binbar bir birçok yerde takılıyor o kadar büyük kainat hatta e, e, şey diyor ki onun için eee şey olduktan sonra tabii. E, şey diyor ki onun için Bekir Ebuzeyd bilirsiniz vefat etti halilerimizdendir. Guraba'da kitaplarına bahsedik 2 tane. Bekir Ebuzeyd bir tane gazel kitabı naması. Guraba. Bekir Ebuzeyd diyor ki hatta onun için bu zamanımızın şeyhli sılamıdır der onun için. O kadar büyük kainat. Yani tamam binbazın da mesela onu köşeye sıkıştırır yerler de olsa binbaz baş edemiyor onu. O kadar alim ki o kadar böyle bir de terse bir şeyi biliyor ki hani karşı tarzın çok şey olması lazım. Böyle şey e, münazara da güçlü olması lazım, kaideler de dehşet olması lazım. Yani bu adamda bir çok malzeme çok. Hani binbaz da tamam aküde süper, hadis ilim süper ama bunda hepsinden bir malzeme var. Bir yerden sıkışıyorsa o malzemeden bir şey getiriyor yani mutlaka. E, Şibimbar tutuyor bunu kolundan gel diyor bir tane oda var oda sırf İbni Teymiye'nin kitaplarının has olan bir oda sadece mahduplar bile var yani el yazın eserler bile var basılmamış İbni Teymiye'nin bir oda dolusu tutuyor bunu odaya koyuyor kapıyı kilitliyor diyor ki bu odadan diyor çıkmayacaksın sadece işte namazlara vesaire yemeye şudur budur çıkmayacaksın bunu bırakıyor adam bu bir, bir giriyor İbni Teymiye'nin kitaplarının içine oradan bir çıkıyor odadan tabiriyle ise. Haneo uda böyle girer oda elbise içirar. <gülüyor> <gülüyor> yani zamanı Şeyhul İslami oluyor ve İbn Husayn'in gibilerini yetiştiriyor ve bir sürü alim yetiştiriyor. Mesela ee, Atiye Salim gibi alimleri yetiştiriyor. Acayip adam yani. Cekşanki idi, zamanı Şeyhul Ve öyle bir tefsir bıraktı ki günümüze. Muasir tefsirler arasında en mükemmeli diyebilirdin. Yani. Niye Türkçe yok kalbine? Türkçe mi? Hı -hı. O, Türkçesi yok. olamazdı Çok zor. Olur belki de faydası, fayda vermez. şey yani evet. Çevrilmesini hoş görmez. Çok ilmi kitap. Çünkü var var. Ee, çok, e, ha bende mi? ya Ben almadım onu. Almam onun sebebi. Onun bir tane 20 ciltlik mecmuası basıldı. 20 ciltlik kitabı var onun. Mecmuası var yani. O mecmua içinde koydular onu tahkik ederek. Ben onu almak istedim. Onun baskısını bitti. Alamadığım için almadım evet. onu. Ben onu bekliyorum basılmasına. 20 ciltlik mecmuası o ben o basıldı da ben o zamanlar alamamıştım. Ee, fırsat bulamadım. Evet. Ama basılı sağlıcan. Ama onun şöyle. O hali, o 20 ciddik mecmuası internette Skyner'dan, Skyner şeklinde indirmiş hali var yani. Ama o kitabın tabii tefsir 8-9 ciddik, son işte 2-3 ciddi mi, son amme ciddi mi? Ne? Tamamlayamıyor. Bitiremiyor zaten. Ölüyor. Yetmiyor. Onun talerisi at yet, salim tamamlıyor onu. Ve onun usulü şey Kur'an'daki ayetleri tek tek anlatmıyor. Önemli gördüğü ayetleri anlatıyor şahidi yani mükemmel bir kitap yani anlatılmaz yani anlatılmadı yani. ne diyeyim böyle da. bir tefsir Tabii, e, tefsirde bir temel almış ilim talebelerinin işi yani bizim işimiz değil yani. onu anlamak ileriden inşallah şey yani. sen ödenin yani. ön söz tamam sırf ön sözünü de okuyoruz bitiriyoruz <gülüyor> inşallah ondan sonra önümüzdeki hafta artık <gülüyor> meseleleri iyice incelemeye çalışacağız gücümüzün yetince defter atacağız buna kayda yazacağız tamam. tablo süzeceğiz burada onları anlatacağız Artık e, çok ufak ufak ilerleyeceğiz. Evet. evet. Ön sözü de okuyalım. Hamdolsun alemlerin Rabbi. Artık bu herrasın ön sözü kitaba giriş. Evet. Hamdolsun alemlerin Rabbi. Rahman, Rahim, din gününün malisi Allah'a. Salat ve selam olsun Resullerin en şereflisi Peygamberimiz. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'e. Onun aile halkına, ashabına, kıyamet gününe kadar kadar da güzel bir şekilde onlara tabi olacaklara. Şeyhül İslam, İslam İbn-i Teymiye, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ait El-Sünnet ve cemaat Akidesine dair yazılmış en kapsamlı eserlerdendir. Bununla birlikte lafızları oldukça kısa, ibareleri oldukça dikkatli seçilmiştir. Ancak birçok yerde kapalılıklarını e, giderecek bir açıklamaya, gizli cennelerin üzerindeki ferdelerini kaldıracak bir izaha, izaha ihtiyaç vardır. Hatta öyle yapmış ki kendisi geçti hatta daha başlarda da hemen hemen ilmi ıslah olarak anlatmadı. Hiçbir kelime bırakmamış hakikati etmiş Kelime kelime anlatmış. Evet. Yapılacak bu açıklamanın bununla birlikte pek çok nakillerle usandırıcı olmaması, huzur olmaması gerekir. Böylelikle yetişkinlerin idrakine uygun düşsün. Ve onlara kolaylık vakunun özünü verebilsin. Zaten öyle yapmıştır. Hep muhtasar geçmiştir. Küçük küçük anlatmıştır. Ama her şeye değinmiştir. bunlar ötürü yüce Allah'tan hayırlısını dileyerek bu işi yapmaya kalkıştım. İşlerimizin çokluğuna ve böyle bir işle uğraşmayı engelleyen bir yoğunluğa rağmen bunu yapmaya kalkıştım. Aziz ve celil olan Allah'tan okuyan herkese faydalı kılmasını bu şerhi onun rızası için alim kılmasını dilerim. Şüphesiz ki o pek yakındır duaları kabul ederdir. Eyvallah. Muhammed Halil Heran. Allah'a alemse Allah'a selam.